Hücün iman dersinin 141. dersindeyiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve binimmetihi tetimmus salihat. Bütün salih ameller onun nimetiyle insanların üzerine tamamlanır. Bizim çabamızdan değil biz ne kadar çaba göstersek Allah istemediktan sonra olmaz. İman dersinin 141. dersindeyiz. Orada da imanın şartlarındaydık. Beşinci rükündeyiz. Rükünde de beşinci rükün neyden ilakalıdır? Ahiret gününe iman. Ahiret gününde de iman büyük alametler, küçük alametler. Kıyametin büyük alametleri, küçük alametleri. Küçük alametlerdeydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük alametlerden bize haber vermiştir. Her küçük alamette, her büyük alamette her Resulullah'ın gaybten haberi onun bir mucizesidir dedi. Bugün 10. küçük alamet değir. 10. Resulullah haber vermiş. 10. enteresan bir alamettin çünkü bizimle ilgilidir. Biz Müslümanlarız. Müslümanlardan ilgili değil. Müslümanların içinde bir kavm var. Onlar da Türklerdir. Demek ki çok önemli bir kavimmiş Resulullah sallallahu bizden haber vermiştir. Diyor ki Türk turke vel acem Bu başlık nedir? Alimler demişler Muhakkak Müslümanlar Türklerle ve acemlerle Savaş ederler Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ona haber vermiş Bir kavum var Olar Türklerdir O Türklerden Savaş edeceksiniz Savaşın da Olayını anlatıyor Önce onlara galip gelirsiniz, sonra onlar size galip gelir, yok eder sizi diyor. Ondan sonra onların başında da her olur diyor, İslam'a da hizmet ederler diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. 1400 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiş. Biz de tarihimize bakıyoruz, Türk olarak, Türk tarihine bakıyoruz. Aynen Resulullah'ın dediği cibidir. Türkler kısacası Musulmanlar ashab Kiram devrinde onlardan savaş ettiler. Onlara galip geldiler. Sonra Türkler cüclendiler. Musulmanlara galip geldiler. Hatta Türklerin torunu Tatarlar Holako Bağdat'ta halifeyi öldürdü. İslam devletini yerden bir ettiler. Ondan sonra Aynen Türklerden öyle bir ümmet çıktı ki İslam'a sadık asker oldular. Kaç tane devlet kurdular? Selçuklular, Khazneviler, en sonda Osmanlılar. Ne yaptılar? İslam'ı 600 sene Osmanlı Türk'ten olan İslam bayrağını dalgaladı. Biz önemli bir milletiz demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden haber vermiş. Ama her ümmetin önemi nedindedir? Allah'a isticabesindedir. Her ümmet önemli olur. Ne zaman Allahu Teala'nın yolunda gitse eğer gitmese o ümmetin öneminin hiçbir kıymeti yoktu. Araplar da bir yok uydular ama İslam ne yaptığı yüceltti. Türkler de yok uydur İslam'ları yüceltti. Demek ki bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikretmiş ama hem iyi de hem kötüdü. De. Demek ki bizim de eğilirimiz Allah'ın tale razı olacak tarafı bizim o tarafımızdır ki biz bu dinle övünürüz. Bu din olmasa bizim tarihimiz bomboştur. Hiçbir kıymeti yoktur. Evet Hadisler çok hadis var. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Diyor ki bir hadiste İmam Müslim'de geçiyor. Kitabul fiten ve ashratis Sâ'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la taqumu's tu, hatta yuqatil yuqatil el turka. O zaman Araplar Türk'ü bilmezler. Çok kulaklarına seyrek gelir. Türk diye bir şey varmış. Yarımada'da Araplar biliyorsunuz kendi sahra olduğu için kendilerine kapalıdılar. Kimi tanırlar? Çevrelerindeki Acem, Faris onları tanırlar. Ee, e, a, a, a, şeyi, Rumları tanırlar. Şamdadılar. Habeşistan'ı tanırlar. Onları da diğeri ülke dediler. Diyor ki, kıyamet kopmaz ki hatta Müslümanlar türklerden savaşmasalar. Haber veriyor. Müslümanlar türklerden savaşırlar. Sonra öyle anlatıyor türkleri, sençi Resulullah oları görüyor gibi tam vasıflarını veriyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, türklerin vasıflarını veriyor bize. Diyor ki, Pauman wujuhuhum kal majannatil mutaraqati yalbusun eş're ve yemşunû fi Ve yalbusun eş're ve yemşunû fi eş're. Ürcü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yüzleri yuvarlaktır, yassıdır, böyle geniştir. Yuvarlaktır. Nasıl bir zırhın üzerine deri çekilir bele? Ona benzetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Araplar Türkleri görmemişler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Dur görseniz ne zaman yüzleri böyle yuvarlak geniş, gözleri çekik. Bilin bunlar Türk'tür, bunlardan savaş edersiniz. Ayaklarına da tellikleri hayvan tüyünden, kılından olmuştur keçi kılınlan, tellikleri öyledir. Hakikaten de Türklerin telliği öyledir. Gözleri çekiktir, yüzleri yuvarlaktır. Ondan sonra bir başka hadiste La تَقُومُ Hatta حَتَّ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالِهُمُ الشَّعْرُ Kıyamet kopmaz ki hatta bir kavmdan savaşırsınız ayak kabıları hayvanın kılınlandır. Arap hayvan kılından ayakkabı girmezdir. Deriden girerdi. Deriyi kılını aldıktan sonra girerdiler. Ama bunlar kıllı. Üzerinde ayakkabı girerler. وَحَتَّ تُقَاتُلُونَ Türk Ondan sonra adını verir. Türk'ü, Türklerden savaş edersin. صِغَارَ <gülüyor> الْاَعْيُنِ Gözleri küçüktür. Türklerin gözleri küçük olur. Humrul Vucu yüzleri de kırmızıdır. Kırmızı yani beyazın biraz daha kırmızıya çalar. Zulful unuf burunları da küçük basık yassı yassıdır. Yani burnu basılsa bir insanın yayılır. Böyle yassıdır burunları kanno wujuhuhum mitraka e, min manjanul yüzleri de yuvarlaktır diyor. O da bir hadis. Buna benzer çok hadisler var. Ashab-ı Kiram'dan da birçok hadisler gelmiş bunu ile ilgili. Demek ki bu Türkler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine haber vermiş bugüne kadar da geliyor. Eydir, Türkler kimdir? Yani de biz kimiz? Yani biz tarih dersi yapmayacağız. Hepiniz tarih Türk tarihini okumuşsunuz. Ama biz itikat babından alacağız. Türk tarihi nedir? Demek ki alimler diyorlar, Türkler önemli bir kavmdiler. Önemli bir kavm oldukları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Türklerden ilgili haber vermişti. Hatta bir rivayette Ütrükü türka ma terekuk. Türklere sataşmayın. Bırakın ne kadar onlar size sataşmamış uzak durdalarına. Demek ki bu Türkler normal bir insan değiller ya. Bunların bir özellikleri var. Bunların özellikleri var. Şimdi dünyada kavim çoktur. Ama kimseyi Resulullah zikretmemiş. Hiç kimseye de bu vasıfları vermemiştir. Sakın ağolardan dikkat eder. Savaşırsınız. Sanki vahim bir şeydir. Onlardan savaşırsınız, e biz Rumlardan savaştık, Furslardan savaştık, Resulullah bu kadar Türklerden savaşmaya önem vermiş, oblislere sıradan vermiştir. Türkler nedir o zaman? Sonra diyor, Türkleri bırakın, onları bırakın, sat sataşmayın yen yani değmeyin onlara ne kadar size gelmeseler. Demek ki Türkler, ey biz niye bu kadar önemliyiz? Onun için tarihine bakmamız lazım. Türk nereden gelmiş? Tabi hepimiz Adem'deniz. Adem de topraktandır. Ama Adem aleyhisselam'dan sonra Çinci babamız kimdir? Ha? Nuh aleyhisselam. Neden? Tufan oldu. Tufanda Nuh aleyhisselam cemiye mindi. Yanında da az Müslümanlar mindi. Muminler. Sonra Cudi Dağı'na kondu. Cemil orada geldiler yerleştiler. Bir rivayette Cudi Dağı bizim bu Cudi Dağı'dır. Güneydoğu'da. Ee, nerededir? Ar Ar Ağrı, ağrı'da. Cizre'de, Cizre'de. Bir kısmı de Cudi Dağı'ndan indikten sonra Hazret Nuh Irak'ta yerleşti. Bağdat'tan Cüneyi'nde Babil tarafında yerleşti. Racihti olan budur Allahu Alem. Ama çok fark etmiyor. Tarih çok eski olduğu için Irak-Cizre birbirine iç içedir. Burada o muminlerin birçokunun zürriyeti kalmadı Subhanallah. <gülüyor> Kimin zürriyeti kaldı? Hazret Nuh'un oğullarının. Hazret Nuh'un de dört oğlu vardır. Sem, Ham, Yafeth, bir de Kenan. Kenan, Karşı geldi babasına. Ayette geçtirici ve oğlum dedi, gel bin bizimle hayır dedi, dağın üzerine çıkarım. Bugün o gün değil, Allah'ın gazabından kurtulamazsın. O boğuldu. Üç oğlu kaldı. Sem, Hem, Yahfet. Bu üçünden yer üzerinde züriyet çok aldı. Hz. Nuh 2. babamızdır. Sem Irak'tan sonra Yarımada'ya gitti. Orada Araplar Sem'in neslininden gelmiştir. Hem de Rumlar, Habeşler Hamin sülalesinden gelmiş. Yafet'te Doğu, Asya. Hatta Ruslar bile dahildiler orada. Oradaki ümmetler yafetten gelmiş. E biz de Doğu'da olduğumuz için Türklerin de babaları Yafaz'tır. Hazreti Nuh'un oğlunu. Ondan sonra tabi bunlar da ayrılmışlar, millet millet olmuşlar. Onun için Allah s.a. diyor ki وَجَعَلْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاِلَ لِتِعَارِفُمْ Allah'ın bir hikmeti var. İnsanları Teç millet yaratsaydı hayatın tadı olmazdır. Gözünüzün önüne koyun bu dünya hepsi Arap'tır. Yani hepsi Türk'tür, yani hepsi İngiliz'dir, yani hepsi Kürttür. Ne olurdu? Hayatın tadı olmaz ya. Demek ki Allah Teala yarattı hikmetini de bildiriyor. Ne diyor? Lite'arifu. Hatta birbirinizle tanışarsınız, alışveriş edeceksiniz, kız alıp kız vereceksiniz. Diller ayrı olsun. Allah'ın hiç ortaya çıksın. Allah'ın azameti ortaya çıksın. İşte Yafaz babamızdır. Ondan sonra sülaleler dağılmış. işte Çinliler çıkmış. Türkler olmuş. Ruslar olmuş. Hacemler olmuş diyelim. Böyle o yayılmışlar. Zamanla. Ondan sonra Türkler bir rivayette de Yacuc mevcut, yacuc mevcut. Nerededir? Yine Türk Bölgesindedir. Sed ne tariftedir? Zunkır ne tarafa gitti? Önce Asya'ya gitti, tarafına. Bu tarafa, Asya, Güney Asya'ya gitti. Sonra geldi Batıya, Racih olan e, İzmir tarafına kadar vardı. Ondan sonra geldi ne tarafa gitti? Kuzey, Batı Kuzeye geçti. Bugün de Türkistan, şey e, Cumhuriyetler telefinde, karninin dul karninin seddi oradadır. Yaçuc macuc da bir komdular, insandılar, ya torunlarındandır. Ama nedir? Yem yem bir rivayette on sekiz, bir rivayette on yedi, bir rivayette on dokuz aşirettiler. Bunlar, bilirsiniz Zulkırneyn'in kıssasını, şikayet etti oradaki ahaliler dediler. Bunlar çok insanlar aziyet veriyor. Bunlardan bizim aramızda bir set yapsam, Zulkırneyn orada aralarında bir set yaptı. Bir aşiret ava çıkmıştır. Onlar dışarıda kaldılar, döndüler. Ne o tarafa geçebildiler, ne o taraftakiler bu tarafa geçti. O ne zaman kırılır? Allah izin verdiğinde ahir zaman ona da geleceğiz inşallah. Yecuc Macuc ortaya çıkacak. İşte diyorlar o dışarıda kalanlara Türk dediler. Terk olundular dışarıda. Onlar sonra insanlarla yaşadılar, ne oldular? Normal Türkçe döndüler. Bir ya, de böyledir. Bunlar hepsi tarih kitaplarında var. Bu da bizi kızdırmasın. Bazı Türkler bunu kabul etmiyorlar. Nasıl olur diye. Ama bu tarihtir. Böyle yazılmıştır. Bunda da bir şey yoktur. Bunun bir ayıbı yoktur. Evet. Türkler Orta Asya'dediler. Asıl yerleri, asıl yerleri nerededir? Türkistan'dır. Çin'le bugün de iç içedir. Ondan sonra Türkler yayılmışlar. Bugündeki cumhuriyetler biliyorsunuz, Ta Azerbaycan'a kadar gelmişler. Türkler yayılmışlar. Türklerde biliyorsunuz üç tane kavimdir, Oğuz'dur. Başka ne var? Ee, e, şu anda aklıma gelmedi. Buradakiler yarısı da Türk'tür. Bilmiyorlar da maalesef. Ee, Türklerin Aşiret aşiret kabile kabilediler. Bunlar da yayılmışlar bölceye. Ama Türk'ün İslam'dan önce tarihine baksak, niye bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tarihe, bu Türkler'e bu kadar önem verdi? Bakıyoruz tarihlerine, Türkler bir rivayette 17 imparatorluk kurmuşlar bir rivayete 16 imparatorluk. Tarihi tarıyorsun, hiçbir ümmet bu kadar imparatorluk kurmamıştır. İslam'dan önce, İslam'dan sonra bu kadar imparatorluk kimse kurmamıştır. Demek ki bu Türklerin bir önemlileri var. 16 tane imparatorluk kurmuşlar. İslam'dan önce ve İslam'dan sonra. İslam'dan önce Türkler her zaman hiçbir zaman sümürcen halk olmamışlar. Yani sümürülmemişler. Her zaman teç başlarına bir ümmetiymişler. Çinliler her zaman oların hükmü altına kalmışlar Hatta en sonda Cengiz Han oları işgal etti. Çinlilerin en korktukları Türk'tür. Türkler de Bugündeki Türkler asılları Tatar'dır. Tatar da Türk'tür biliyorsunuz. Magollara gelirken Magol da var, Tatar da var. Magollar da Türklerin amcaları oğludur. Velev ki Yahundan olmasa uzaktan aynen kapıya çıkıyor. Hepsi Türk milletindendir. Bakıyorsun Türklerin İslam'dan önce tarihlerine, bir rivayette Bulgaristan'a kadar gelmişler. Bir rivayette Bosna-Hersek'e kadar gelmişler. Bir rivayette Fransa'yı işgal etmişler. Racihte olan budur. Ne zaman? İslam'dan önce. Milletten önce, bir rivayette milletten sonra bile gelmişler, buraları işgal etmişler. Nereden gelmişler? Orta Asya'dan. Gelmişler, işgal etmişler, hüküm sürmüşler. Sonra olar yenilmişler, bir de geri çekilmişler. Demek ki bunlar 10 16 İmparatorluğu boşuna kurmamışlar. Bunların bir özellikleri var. O özellikleri de nedir? İşte Türk dedin askerdir. Askerdir. Türk'ü Allah Teala asker yaratmıştır. Bugüne kadar da öyledir. Bakın Türk sanayici değil. Türk he? ilimle fazla ilgilenmemiş Türk'üne de muvaffak olmuştur askerlikte. Disiplinli bir ümmettir. Emir alır, emir verir. Başka bir şey bilmez. Tarihleri bu nedendir. Şimdi bunu açıklayacağız. İslam'dan önce öyledir. Umberatorluklarını kurdular. Her yere hakim oldular. İslam geldiğinde İslam'ın önünde hiçbir şey durmadı. Çı böyük umberatorluk vardır. Faristan, Kisra'dan Kayser, Faristan Rum. Süper güç o zaman. Ne oldular? Sahabe bedevi Arapların önünde duramadılar. Neden? Çünkü bu bedeviler dedikleri bulara bedevi alay ediyorlar. Buların neyi vardır? Hakiki imanları vardır. Allah'ın has adamlarıdır bunlar. İman ettiler o iman gücüyle, maddeden değil. Silahten değil, iman gücüyle kümbratörlüğü çöktürdüler. Ama iş geldi Türklere şimdi Paris ne derdi? İran'daydır. İran'ı çöktürler. İran'dan sonra açılıyorlar. İslam yayılıyor. Sahabede durmak yoktur. Dünyada ne kadar insan var ise biz mükellefiz İslam'ı tebliğle. Gittiler. Ne zaman da başladılar? Sahabe savaşma olardan Hazret Osman'ın son zamanlarında. Başladılar. İran'dan sonra Türkler geldi. Kabile kabile yavaş yavaş peder pey hatta Bukhara'ya kadar dayandılar. Hazret Muaviye zamanında Hazret Muaviye zamanında oranın büyük lideri askeri Yazdı dedi. Ya Emir el Mu'minin işte Türklerden savaştık büyük bir orduları var, hezimete hezimete ağır attıkları müjde veriyor. Hazret Maviya kızdı. Ne yaptın dedi? Niye ben istişare etmedim? Orada kim ashab, tabiin, sordular. neyden? Ya Emir el Mu'minin bunların ne, ne özellikleri var? İşte fütühettir yapsılar. Hayır dedi. Ben Resulullah'tan duymuşum. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Türkler sizin yerinize gelirler sizi harap ederler. Bunlara sataşmayın dedi. Benden izin alın dedi. Yani dur bakalım bunlar nedir? Yani istişare ederim. Bunlar normal değil çünkü hadis var. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Türklerin önemini orada da bize haber vermiştir. Muaviye bin Ebi Süfyan diyor ki hadiste la tadhharanna turku ala al-arabi ''Türkler, Arapların üzerine galip celler diyor. Türkler Arabler'in üzerine galip celle. Onun için Hazret Muaviye dedi istişare etseydin beni.'' Ondan sonra ne oldu? İslamiyet yayıldı. Türkler de Allah Teala bunların da fıtratını Türkler aslında ne diler? Ehliba diye. Yani Bedevi takji nasıl Arap'ta Bedevi var Sahra'da yaşarlar medeniyet değiller Türkler de medeniyetçi değiller dünya yani hep mütenakil yani bir yerden bir yere hayvanları var cideler onun peşine çölde yaşarlar göç göç göç göç ederler de onu. burada ne oldu Türkler bu fıtrat üzerine dediler. İslam geldi çok inat etmediler. Çok az kavumları inat etti. Genelde Türkler teslim oldular, Müslüman oldular. Hem de alimler diyorlar hasunet İslam'ı. İslam'larını çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Onun için sahaba cumhuriyetlerde çok uğraşmadı. Ne oldu? Rahat Müslüman oldular. İ İslam yayıldı. Ama Türklerden savaş ettiler mi ashab-ı kiram? Ettiler. Galip geldiler, geldiler. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti. O okuduğumuz Bukhari Müslüm'deki hadislerdi. Bunlardan savaşacaksınız. Sahabe savaşırken evet dedi Resulullah bunlardan bize haber verdi. Yüzleri yuvarlak, kırmızı tonlu, gözleri küçük çekik. Asıl Türk de bunlardır. Şimdi bazıları diyorlar bize e, Arablar. Ya bu Resulullah'ın vasfettiği şu anda Türk şeyden ilakası yok. Evet, ilakası yok. Çünkü bu Türk Türkler nediler? Osmanlı'dılar. Osmanlı zaten değişilmiştir. Asya'ya yakınıdır. Ondan sonra Osmanlı burada Kürt'ten Arap'la e, ne oldu? Rumlarla haşir neşil oldu. Kız aldılar, kız verler. Tonları, şeyleri değişildi ırkları. Anladın mı? Şimdi şu andaki Türkiye'deki Türkler nedir? Asıl Resulullah'ın vasfettiği Türkler değil. Biz değişilmişiz ırkınız. Başka kavimlerden ne yapmışız? Alışveriş etmişiz. Asıl Türkler kimdir? Bugün de Türkistan'daki. Nerede? Çin'de Türkistan. Özbekistan. Tür Türkmanistan. Bunlar nedir? Asıl Türkler. Bunlar dışarıya atılmadılar. Kendi ırklarına muhafaza ettiler. Ama Türkiye'dekilerine yaptığı başkalarıyla yüzlerce sene alışveriş yaptılar. Irklar oldu? Değişildi. İşte sahabe o Türklerden gözleri çekip, bugün de sanki hakiki Türkistan'daki bir gün Türkleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasf ediyor. Bunları Müslüman oldular, hatta öyle Müslüman oldular ki, içlerinden dev alimler çıktı baba alimler çıktı İmam Bukhariler Tirmiziler İbn-i Mace'ler kikutüb Sitte dediğimizin dördü nedir? Türkistan tarafındandır. Türk'tür o taraftandır. Türklerden çok alim çıktı. İslam'a çok hizmet ettiler. Hem de Resulullah'ın dediği gibi hakiki asker oldular. Musulmanlara. Abbasiler zamanında Harun Reşit Türklerden savaştı. Yine açılıyor. Tabi bu arada Türklerin içinde de Mağollardan çıkıyor. Mağolistan tarafından geliyorlar. Müslümanlara saldırıyorlar. Bir de Müslümanlar kerferdir bu. Yani bir ilerleme bir geri gelme var. Harun Reşit kendisi gitti. Savaşlara Türkleri çok beğendi sevdi. Baktı çok şiddetliydiler disiplimliydi. Baktı bulardan evlendi. Bu dedi topraktan sağlam şeyler tutulur. Nesil gelir. Onu çubulardan evlendi. Oğulları da mamun da anası Türk'tür. Ondan sonra Türkleri getirdi özel şeyine koydu. E, Hirasetine özel e, kuruması yaptı. Ordunun başına getirdi bunları. Ondan sonra peyderpey öyle oldu ki Abbasi devletinde Harun Reşid'den sonra orduyu Türkler ele geçirdiler. Ne kadar önemli bir ümmettir bu Türk. Müslümanlar Türkler'e itimat ettiler. Harun Reşid getirdi Malatya sınırına kadar bizim Rumla sınırımız vardır o zamanda. Rumlardan kalktı sınıra yerleştirdi Türkleri. Bu Türkler sağlam savaşçıdılar, samimidiler. Koydu Rumların karşısına, oradan sınırı kurusular. Türkler bak Resulullah'ın dediği demek ki bir önemleri var. Abbasi devleti çökene kadar Türkler devam ettiler. Samimiyette. Ondan sonra Türkler Misir'de Memlükler devletini kurdular. Memlükler devleti, Abbasi devleti yok olduktan sonra, zayıf düştükten sonra Salahaddin Eyyubu'nun torunları devam ettiler Misir'den Şam'da hükümleri 600 senesinden sonra. Ondan sonra Memlükler Kimdiler? Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, şeyden Azerbaycan'dan, e, Özbekistan'dan Özbekistan'dan bugünkü adlarıyla oralardan memlükçe götürürler çocukları kaçırıyorlar. Gelip satıyorlar şöyle pazarında. Onları da Cemile nereye götürdüler? Mısır'da satıyorlar. Buları da alıyordu Eyyubiler, bakıyordular, bunlar sağlamdır, yetiştiriyordular, İslam ordusuna askeri yetiştirdiler. Onlar da çok samimi olurlar. Sonra ne oldu? salih el Eyyubi en sonuydur onun da hanımı Türk'üydür, Şeceretü'dür. O öldüğünde hanımı başa geçti. Dediler olmaz, hanımlan <gülüyor> İslam'da şey olmaz, kadınla. O zaman kalktı, ne oldu? evlendi bir memlüklerin birisiyle ondan sonra 100 sene Türkler orada memlükler hüküm sürdüler. Kaçırmayın 100 seneyi. Tarihin en kırık noktasında hüküm sürdüler. En çetrefilli zamanında. Memlükler ne zaman idir memlüklerin hükmü? 700 kusur senesinde. Ne oldu? Tatarlar olako Türk'tür ama çafirdir. Ondan önce Teymurlank, pardon Teymurlank, Türk'tür çafirdir. Ondan önce dedesi, kimdir? Cengiz Han. Çafirdir. Cengiz Han ne yaptı? Cengiz Han İslam zamanında hakti yaptı? 400 senesinde, 400 senesinde ortaya çıktı. Ne yaptı? Toparladı bunları Cengiz Han'ın tarihi çok enteresendir. Çok kurt gibi bir adamdır. Dayanıklı. Tarihini okusanız çok enteresan bir adamdır. Ama Allah ona nesip etmemiş ahireti. Resulullah'ın, Cengiz Han Resulullah'ın kınadığı Türklerdendir. Övdüğü Türklerden değil. Dövüc bir imparatorluk kurdu ama tarihin çöplüğünde yazılır. O bir tarafta Cengiz Han cehennemin dibindedir. Ama Resulullah'ın kınadığı Türklerdendir o, umbratorluğu. Böyüc bir umbratorluk kırdı. nere kadar geldi? İşte Bağda'da kadar geldiler, Şam'a kadar geldiler. Tehmurlenk Pardon, Holako Holako çafirdir, zındıktır. Kurta tapanlardandır. Eski, ne diyorlar eski şeyin dinine, Türklerin? Gök Türk mü nedir işte ondan sonra geldi halifeyi katletti. Prentez arasında halifenin de yardımcısı Rafizidir, Şiidir. Bugün de Humeyni mezhebi yani İran mezhebindendir. Hakkı ihanatlık etti. Teymurluka bütün zayıf noktalarını verdi. Ondan sonra bir sulh anlaştı. Çıkarttı halifeyi Bagdad'ın surunun dışına, halifeyi boğazladı orada şeymurluk. Ondan sonra Bağdat'a girdiler. Bağdat'ta ne yaptılar? Üç gün Dicle Nehri bir kırmızı oldu, bir siyah oldu. Kandan kırmızı oluyor, sonra kitapları alıyorlar, atıyorlar denize, şeye, nehre simsiyah oluyor hep Öyle katlettiler ki birçok alim dediler bunlar Yecûc Mecûc'lar çıktılar. Önlerinde çim şey ki Resulullah ne dedi? Hazreti Muhave dedi, tokunmayın bulara. Çünkü bunlar celler arabin yerini işgal ederler. Hatta bir rivayette he, merkeble, atlarını hurma ağacıyla bağlarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İşte Bağdatta geldiler, bağladılar. Hurma ağacı nerede var bu? Geri Irak'ta var. Irak'a ardı savat derdiler Araplar. İslam'dan önce. Şevad nedir? Simsiyah. Neden simsiyah'tır? Hurma ağacından her yeri kurma ağacıdır. Ardı sabah derdiler ama. Kurma her yeri kaplamıştır. İşte Resulullah'ın haber verdi ama bunlara, bunlar nedir? Bunlar çafirleridir Türkler. Ondan sonra geldiler Şam'ı işgal ettiler. Tatarlar, Teymürleng'in oğulları. Çafir Türkler. Kim çıktı karşılarına? Türk Memlükler. Kıtız. Bilirsiniz Encalut'ta büyük bir savaş oldu. Felistin, Hürdün, Şam üskeninde Encalut'ta büyük bir savaş oldu. Cengiz Han tıkanı o zamana kadar hiçbir savaşta yenilmediler. Hep galip geldiler. Öyle oldu ki insanlarda yerleşti. Teterler, magollar hiç yilinmezler, kaybolmazlar. Kusurana uğramazlar. Bu bir kaide oldu. İnsanlar böyle inanıyor. Ama kıtız imanla çıktı karşılarına. O da Türk. Mısır <gülüyor> ordusunu aldı. Büyüc kumandan da kimiydi? Dahir Pehbers. Beybers O da Türk'tür. Sizin Türkler'dendir. Kırgızistan tarafındandır. Çocuklukta getirmişler. Memlük olmuş. O da Türk'tür. Büyüc nedir? Kumandadır. Zahir Bebers, üç bir adamdır. O kalktı, bir plan kurdu, bir plan kurdu, Tatarları oyuna getirdi. İlk savaş Tatarlar tarihinde mağlup olmuşlar. Artık ondan sonra çorap sökü gibi geldi evvelallah. Müslüman Türkler komandasında Mısır ordusu Tatarlara galip geldi. Ondan sonra Fethüs öldükten sonra Bevers geçti başa. Bevers bütün Şam'a yaptı, taradı, bütün mağalları Tatarlar attı dışarıya. Irak'ı da kurtardı. Sürdü önüce gönderdi onları. Onun haricinde Franklere de attı. Hristiyanları da attı dışarıya. İslamiyet hakim oldu. Çinbular Türk. Gördük mü Resullah'ın ne kadar bu millete önem vermiştir. Ötürk'te Türk, mağara koku. Nesayide Abu Daud'ta İbn Majide geçiyor. Hasan bir hadis'tir. Velev bazı alimler zayıf ediyor bunu, ama bunun desteği var. Hasan'dır, çok alim Hasan diyor. Bir de tarihte desteği var mı? Değil miyim Türk'ün? Türk'ün Türk çifri de şerdir, İslamı da düşmana karşı şerdir. Ondan sonra Resulullah'ın dediği müjdeleri çıktı. Arabi'nin yerine geldiler. İşte Hazret Muavi'ye gördük mü neden korktu? Sakın ha değmeyin Türkler. Resulullah bize demiş. İşte bu o Türkler'dir. Resulullah'ın müjdesi de çıktı. Türklerden savaştık. Biz galip geldik onlara. Ganimet aldık olardan. Onlar Müslüman oldular. Bizim kardeşimiz oldular. Ondan sonra bir de kafir Türkler Ayaklandılar Cengiz Han liderliğinde bir de işgal ettiler ad dünyayı. Cengiz Han nereyi işgal etti bilir misiniz? Çin'i işgal etti. Önüne gelen buldozer gibi ezip geçiyordu. Ta Şam'a kadar geldiler. Mısır'a gelseyler de İslam alemi kalmazdı. Ama Allah yine onların hakkından kimi getirdi bir Türk getirdi. Galib geldi olarak. Ondan sonra kim devlet kurdu? Pevers'ten sonra, Memlüklerin hükmü biteninden sonra, Hazneviler, İran'da Türk devleti kurdular. Selcuklar, İran'da Türk devleti kurdular. Bunlar da havarizmler. Bunlar da Türktür asılları. Büyük devletler kurdular, Orta Asya'yı hepsini, yeni baştan hakimiyetler altına aldılar. Allah, Allah, o Tatarlar var, Çafir, Teymur Lang. Çafirinin torunları Müslüman oldu. Onlar da bir kısmı iyi Müslüman oldu, bir kısmı Bidatçı oldu. Önemli olan Müslüman oldular. Bir kısmı İslam ordusuna katıldı. Selçuklular İran tarafında da bir büyük devlet kurdular. Bir de nerede kurdular? Anadolu'da. Konya, Konya mıydı şeyler olur. Başkentler. Ondan sonra bunlar hepsi imparatorluktur arkadaşlar. 16 imparatorluk kurmuşlar. Normal bir ümmet değiller bunlar. Ondan sonra ne oldu? Türkler en son imparatorluk nedir? Osmanlı devleti'dir. Osmanlı devleti yer üzerinde 500 sene en güçlü devletidir. Tam zirvetine kanuni zamanında geldi. Kanuni zamanında yer üzerinde kimse Osmanlı'dan izin almasaydı bir yerden bir yere sefer edemezdi. İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika, Japon, bunlar diye bir şey yok Avrupa'daki bütün hakimler kanuniden izin almasaydılar kendi ülkelerde kanun çıkartamıyordular. Öyle bir güçlü bir devlet oldu. Osmanlı devlet. Kimdiler? Resulullah'a müjde verdi işte. Bir de Resulullah müjde verdi. Ne dedi? Dedi bir sahaba geldi. Ticarete gelmiş İstanbul'a. Resulullah zamanında. Geldi dedi ya Rasullah gittim Rum'un Kayser'in Rıkl'ın şehrine. Kastantiniye kastediyorum. Öyle güzel bir şehirdir. Surları var, bahçaları var. Resulullah dedi müjde vereyim size. Orada fetha olunacak. Ondan sonra Roma'da fetha olunacak. Hangisi önce fetha olunur? Dedi Kastantiniye. Medine Heracle Heracles'in medinesi dedi. O zaman da Konstantinye Roma'nın başkentiydi. Konstantin yaptı oranı. milattan 300 yıl önce Resulullah'ın vefatının 300 sene önce. Kim fethetti o Konstantinye? Fatih, Muhammed el-Fatih. Fatih kimdir? Osmanlı'dır Türk'tür. Gördük bu ümmetin değerini. Biz değerli bir ümmetin torunlarıyız. İşte arkadaşlar Türk o kadar önemlidir. Yer üzerinde İslam'ı yaymıştır. Tarihçiler diyorlar Osmanlı Devleti kurulmasaydı Türkiye'de Anadolu'da sonra Türkiye'de Batı Çoktan sümürgenliğine başlamıştır, İslam alemini üzerine hakimiyetini sürmüştür. 500 sene, 600 kusur sene kim durdu bunların önünde? Avrupa'nın önünde, Sed gibi he? Osmanlı Devleti. Rusya bile Osmanlı Devleti'nden korkardır. Cemilerini buradan geçirtemezler. İlle izin alırlar, yer varırdılar. Ama Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yüz sene imza attık biz şeyde, e, Lozan'da bedava geçeceksiniz. Onun için 23'te bu kakacaktır. Şimdi anladır mı? Başbakan niye diyor hedef 23? Hedef 23'te Türkiye serbest bir devlet olacaktır. Lozan'da imza atmışlar 100 sene bunlar bizim bazı kullanacaklar bir kuruş almayacağız olmalı. Yüz sene biz sanayi kuramayız. Ağır sanayi. Yüz sene biz büyük devlet olamayız. Hepsini imzatmış. Onun için hedef 23 istemiyorlar. Türk milleti varsa. Türk milleti uyanmak üzeredir. Resulullah'ın bir de müjdesini alacağız inşallah. Büyük bir devlet olacak Türkiye inşallah bir de eski ajdadının izinde gidecektir. Biz de Orta Doğu'da tarih nedir? Allah yanında nedir? Bir de Orta Doğu'da atöreti at alacağız. Allah'ın izniyle. Allah Teala bu ümmeti sevmiş, zikretmiştir. Demek ki, hadislere bakıyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Türklerin dönemlerini gösteriyor. Türk yollardan savaşırsınız, galip gelirsiniz. Solo onlar size galip gelir soru olar bir de asker olurlar. İslam askeri İslam'ı yayarlar. İşte gördük Abbasiler zamanından Türk İslam ordusunda askerdir. İslam ordusunda Türk askerdir. İslam için çalışıyor. Ümmeti en zor zamanda kurtarmıştır. <gülüyor> Osmanlı devleti İslam tarihinin yarısı kadardır. İslam 1400 senedir. Bunlar 600 sene ne yapmışlar? Hemen hemen neredeyse yarısına kadar hakimiyet ellerine geçmiştir. Hakimiyet niye Arap'ta kalmadı? Çünkü dinden uzak oldular. Hakimiyet Arap'ta kalmadı. Türkler küfürden geldiler. İslam'ın üzerinde ne oldular? Yok oldular. Nerede Cengiz Han'ın şeyi, torunları nerede kaldı? Hepsi yok oldu. Yarısı İslamiyet'e girdi, yarısı yok oldu. Çekildiler, büzüldüler. Nereye gittiler? Bir de kendi şehirlerine döndüler. Ama birçoku da Müslüman oldu. Hatta Holako bile Musulmanıydır biliyorsunuz. Velev ki Osmanlılar'dan savaştı. Ama Holako elçimini bilmiyorsunuz. Olako Şii'dir. He? Kim? Temürlank. Temürlank, ha? Pardon. Teymurlang. Olako'nun neyidir? Torunuydu. Teymurlang Şii'dir. Onun için Osmanlılar'dan savaştı. Osmanlılar da amcaların çocuğudur. Türkler amca çocuklar. Onun için Teymurlang yazdı ee, Yavuz mıydı? Ee, evet. Bayazıt'a e yazdı. Yazdı işte gel Arap alemiyle hepsi bize mu olacaktır. Ah. Cer birleşelim filan ederim. Bayezid de orada gurur aldı onu. Bunun şerrinden kuçumsedi bunu. Bu da bir şerli adamıydır. Küçümsedi bunu. Sen kimeyle kime bahsediyorsun, kime emir veriyorsun, kime şey yapıyorsun. Bilirsiniz Ankara Savaşı'nda kaybetti. Hatta esir düştü. Güvenmeyeceksin kendi gücüne. Allah'a güveneceksin. Fatih gücüne güvenmedi. Allah'a güvendi. Fatih Allah'a güvendi. Allah söz vermiş, sözünde durur biz hakiki mümin olsak dedi. Onun için iradesiyle silahına Topuna güvenmedi, Allah'a güvendi ama sebep aldı. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Sebep aldı, top yaptırdı. O zaman da yer üzerinde en güçlü topu kim yaptı? Fatih yaptı. Bugün de kim yapıyor en büyük silahı? Amerika. Amerika nedir? Baş düşmandır. İslam'ın baş düşmanı Amerikadır. En güçlü silah ondadır. O zaman. Yer üzerinde en güçlü silah bizdeydir. O da topudur. Onu da Fatih yaptı. <gülüyor> Fatih ilk önce havan topunu icat etti. Eskiden topu düz atardılar. Fatih dedi böyle kavis atarız onu. Havan topunu icat etti. Hatta kafir mühendisleri Rumlar işkence edip mahpusanaya oturup Fatih onu kaçırttı. Ne yaptı? Silah topu yaptırdı ona. Akıl çalışıyor, sebep alıyor. Ama hakiki topuna güvenmedi, Allah'a güvenmedi. Bu dünya sebepler dünyasıdır. Sebebi alacağız, yan gelip yatmarız, çalışırız gece gündüz. Ondan sonra ne yaparız? allah Teala'ya güveniriz. Onun için arkadaşlar, bu hadislere bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Türklerden savaş edeceksiniz. Ama bunu da şeyini veriyor bize. İşte böyle olur. Ceholar kazanır. Cehsiz kazanırsız. Ceholar kazanır. Ve onlar da İslam'ın askeri olurlar. Bir de Türkleri vasfederken ne diyor? Türkler diyor şiddetlidirler. Şiddetlerini anlatıyor. İslam tarihine bakıyorsun. Türklerin pardon, Türklerin tarihine bakıyorsun. Türkler tarih oları tanıyanı şiddetlidirler. Askerdiler, disiplinlidiler. Bugün de Türkler de, Türkiye'de de öylediler. Disiplinlidir Türk. Ama herde kullansan herde, şerde kullansan şerdedir. Biz aklımız var iken Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem imanımız var ise tarihimize bakarız. Resulullah'ın hadislerine bakarız. Biz hangi ordudan olacağız? O Türklerden ki Resulullah kınamış onları, yoksa o Türklerden ki bir övmüştür onları. Ki tarihimiz var biz. Bir Cengiz Han, ondan önce, ondan sonra, bir de Osmanlı ondan önce, Selçuklular ondan önce ve ondan sonra. Biz hangisindeniz? Biz iman eden edenlerdeniz. Bizim atalarımız, Osmanlıdır. Osmanlı Türk'tür. Niye yüceldi? Çünkü hedefi Allah yoluydur. Hedefi başka bir şey değildir. Hedefleri İslam dinini yaşsılar. Allah'a asker olsunlar. Onun için müjdeyi kazandılar. Hangi müjdeyi? Resulullah'ın müjdesini. Konstantiniyeyi feth ettiler. Konstantiniyye fethü gününde İslam alemi doğudan batıya beyram ettiler. Neden? Çünkü peyuc bir müjdedir. Bular Türkçe nesip oldu. Onun için kanuni de Çinci müjdeyi almak istiyordu, Roma'yı fethetmek istiyordu. Ama nesip olmadı. İşte, ama niyet niyeti hakiki ise inşallah da kanunin hakikidir. O niyetten kazanır. Demek ki bir engel vardır. Bir yerde sene, bir hedefe ulaşmadın. Ki bu var bunun? Bir kadere iman edersin. Allah bunu böyle istemiş. İki kendinde suç ararsın. Kul huve min indi Bir musibet geldi başına önce kendini ara. Ne hata yapmışsın. Bugün de biz niye böyle küçüldük? Osmanlı Devleti çöktü. Bir cumhuriyet kurdular. O cumhuriyet küçücük bir şey. Bırak şimdi kimseye faydası yoktur. Kendi memleketine faydası olmayan bir cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ne faydası oldu? Geçen güne kadar kendi milleti hep acz fakirlik. Belki bizim nesil biraz gördü biraz. Ondan önce yetmişlere kadar ne der anlatın dedelerinizi, babalarınızdan sorun. Nedir Cumhuriyet Kur'anları? Hep fakirlikte geçilmiştir. El sayısı kaderi insanlar içki, keyfi safa, kaymak takımı ama Ceren halk ne olmuş? Ezilmiş gitmiştir. Ne sanayi var doğru dürüst. Ne bir şeyimiz var hep dışarıdan almışız. Hatta biz hatırlarız 70'lerde derdiler sana yağ kuyruğu varmış. Biz görmedik tabi. Biz göçmen sayılırız. Ama burada hep bundan bahsederler. Yağ kuyruğu, gaz kuyruğu hep böyledir. Neden? Demek ki biz Allah'tan uzak olduk tarihimizden uzak olduk, küçük kalırız. Ne zaman tarihimize dönsek büyürüz. Şimdi dönüşün amaretleri var mı? Vardır. Onun için bu büyümeyi batı yine istemiyor. Türkiye'nin büyümesini istemiyor. Onun için planlar kuruluyor. Türkiye nükleer şeyi yapsa bir günde, Türkler nükleer e, santralları yapsa çitenek yapıyoruz. Bu ne demektir? Türkiye 23'te sanayi o devleti olamaz. İlleçi nükleer olması lazım. Onun için başbakan ne diyor? 10 devletler arasına, sanayi devletler arasına gireceğiz 23'te. Neden 23? İşte Lozan anlaşması bitiyor. Nükleer sanayi olmasa biz sanayi devlet olamayız. Nükleer enerjimiz olması lazım. Onu istemiyorlar. İşte Taksim Filartmanı çıktı ellerinde Batının sıkıştırmış. Bunu yaptırmayın Tabi klişesi var bunun neden yaptırmayın İşte zerarlı dilmelerini Bu hicaya yaptırmayın Yoksa niye Batı kendisi yaptırmış zararlıysa? Yaptırmayın Kanal İstanbul'u yaptırmayın Neden çünkü Kanal İstanbul Lozan Anlaşması'ndan sonra Bu gazdan geçmez Bu benim mülkümdür İmza bitti yüz sene. Benim niye şehrimin içinden geçiyorsunuz? <gülüyor> bana zerel veriyorsunuz. Atıklarınla, kazalarla. He? Zerel veriyorsunuz bana. Kanalı kazarın. Geçin oradan. Ondan sonra para verin. Hadi. Bedava bitti. Dedelerinizin de bile geçtiklerinizi sizden fitil fitil çıkartacağız. Kanal İstanbul'dan senede altı milyar, yedi milyar gelir gelir Dolar ister mi İngiliz, ister mi Batı istemiyorlar. Kanal İstanbul olmasın diyorlar. İşte sanayi olmasın. Türk ve cumhuriyetleri hepsi zengin devletler biliyorsunuz. Hepsinin patronu var iyidir. Bunlardan bir olmayalım diye fitne fasat sokuyorlar cumhuriyetlerden bizim aramıza. Bak Turgut Özal da bunu başlatmıştı. Onu da zehirlediler. İstemiyorlar. Türkler bir de bir olsunlar. Niye Türkiye Cumhuriyet'in patrolleri Rusya üzerinden gidiyor? Başka yerden gidiyor? Niye bizim yerimizden geçmesin? Biz kardeş olarak yak para olalım. Aynen ırktık kardeşiz. Bunu istemiyorlar. İşte biz bir de yeni güçlü bir devlet olalım istemiyorlar. Biz güçlü devlet olsak bütün insaniyete faydamız var. Çünkü bizim Osmanlı torunuyuz. Osmanlı'nın tarihine bakın hiçbir yerde zulüm yoktur. Hiçbir şeyde zulüm olmamış. 400 kusur sene Arap alemini işgal etmişler. Onlar diyorlar işgal. Tebii biz ne diyoruz? Orada İslam'ı ne yapmışlar? Otoritesini sağlamışlar. Ama bugün de Arap milliyetçileri diyorlar işgal etmişler. 400 sene işgal etmişler. Osmanlı çekildi ne bıraktı Türk'ün eserinden? Bir tane işgalçi olsa, milliyetçi olsa ne yapar? Orada Fransa'nın Cezayir'de yaptığını yapar. Cezayir'de yüz sene kaldı Fransa. Yüzde dolmadı. Şu ana kadar, burada arkadaş Cezayirlidir. Cezayir'in yarısı Arapça konuşamaz. Konuşsa da kırık konuşur. Neden? Adam işgalçı budur işte silip atıyor. ama Osmanlı 400 kusur sene Arap aleminde bir kaç tane çelime koydu o da sevdiklerinden tuttular işte efendim he, çöprü bugün de Araplar kullanı abi bazı ülkelerde var abla Misir'de var o da hurfa yerine o da derler bir kaç tane çelime kalmıştır gerisinden bir şey kalmadı bir de yemeklerimiz orada kaldı bu neye delalettir? Adam, hedefi sümürgenlik değil. İnsaniyeti, adaleti sağlamaktır. Türk milletinden dünyaya zerel gelmez. Ne zaman? Dinleriyle amel etseler. Onun için inşallah ve bir de gücelir, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olur. Arkadaşlar, bizim hedefimiz değil, bir de Türkçeye Yücelsin, e, bizim elimizden yücelsin. Biz bunu yaşayalım, görerim Biz bunu ile mükellef değiliz, sorulmaz Ama bu devleti bir daha güçlü olmak, bu devlet bir daha insaniyete faydası olsun, Resulullah'ın müjdesini kazansın. Bunun için ne yapıyoruz? onuyla ile çekiliriz. İlleçi şer değil, biz bunu görürüz. Belki bizden sorucular olur. Belki biz de Allah lütfeder, biz de görürüz. Ama hedef nedir? Bunu yapmak için bu günde Türkiye'de biz bu devletin bir de ayaklansın. Bir de yüce devlet olalım. Batı bizi yönetmesin. Biz Batı'ya emir verelim. Biz biz olara denge olanın en azından nasıl oluruz? Bundan sorumluyuz. Bakın. Yen iyi çalışarım. Doğru çalışalım. Bunu yapmamız lazım. İyi çalışmak, doğru çalışmak nedir? Yani hakikati bileceksin. Ümmetine, vatanına, milletine faydalı bir amel, bir görüş ortaya koyacaksın. Ha yapamıyorsan bunu, bugün de yapamıyorsan en azından doğru çalışan, iyi çalışanın peşinden gideceksin. Ona uyacaksın. Onu da yapamıyorsan Mücellef değilsin sen, yapamıyorsan en azından iyi çalışan, doğru çalışanı engel olma, kurtarırsın Allah indinde. Ama ne doğru düşünüyorsun, ne doğru çalışıyorsun ve doğru çalışanlara da engel oluyorsun. Bu yanlıştır, sorguya çekiliriz. O bir taraftı. En doğrusu nedir kardeşler? Biz Resulullah'ın müjdesini almak için İslamiyeti hakiki İslamiyet anlayacağız. Yok üç taraflar, Hakiki, İslamiyet nedir? Ashab-ı kiram-ı İslamiyet. Dört imamın yolu, dört imamın eteğine sarılacağız. ehl sünnete sarılacağız. Oları hem fıkıhta, hem itikatte, hem matotta imam kabul edeceğiz. Dört imamı. Yok dört imam duyuruz. Fıkıhta bizim için azamdılar. İtikatta kusura bakmayın. Siz anlamazsınız. Başka bir imam bulmuşuz. Yok. Bu yanlıştır. Bizim için dört imam itikatte de, fıkıhte da matotte da azamdılar. Bunların eteğine sarılmamız, bunların yolunda gitmemiz, bu ümmet asker bir ümmettir. Türk ümmeti Allah'ın yer üzerinde kılıncıdır. Türk ümmeti bakın, işte Abbasiler zamanından kılıncıları İslam için çalışmıştır. Her zamanda yer üzerinde yani İslam tarihinin yarısından fazlası Abbas ile katsak bin sene kusur asker olmuşlar İslamiyet için. Bizim neyimiz eksiktir? Biz de onların torunuyuz. O zaman biz de onlar gibi düşüneceğiz. Onlar gibi <gülüyor> amel edeceğiz. Onlar gibi adam olacağız. Sözümüzün eri olacağız. Sadık olacağız. Pasif olmayacağız. Bizi İslam toplar. Bizi İslam bir de diriltir. Tabii bu değil ki biz Türk diyoruz. Burada ve sadece Türk ırkını. Kaide var. Diyor Hangi kavm diyor. Bir kavmin kültürünü aldır oğlardandır. Evet bizim ırkımızın bir özelliği var. Ama bu değil. Çin bizimle yaşadı. Bu suyu içti buradan. Nedir? ondan oldu. Şimdi biz Müslümanız. Türkçüğ Müslümanız. Araplar Arap kiler Müslümandılar. Ortak tarafımız nedir? Müslüman. Biz hangi kültürü alıyoruz? He? İslam kültürünü alıyoruz. Biz neyiz? Müslümanız. Araplar nedir Müslümandır. Araplar, Kürtler, Türkler bütün ümmetler ortak noktaları Müslüman ise hepsi Müslümandır. Aynen kültüre sahiptiler. Ama ırk ayrı meseledir. Irkın da bir özelliği var. Allah da bize bu nimeti vermiştir. Biz neyiz? Allah'ın kılıçıyız yer üzerinde. Tarifini ispat etmiştir. Hirde şerde. Bak musulmanlar zayıf düşmüş. Allah musallat etmiş Türkler üzerlerine. Müslümanlar kendilerine gelmiş. Allah Türklerine yapmış. Kafire musallat etmiştir. E burada bizimden kim var? Kürt kardeşlerimiz var. Kürtler nedir? Kürtlerin tarihine bakın arkadaşlar. Kürtler ilk Müslüman olanı bugüne kadar onlar da hep işte, İslam'ın kılıcı olmuşlar. İçlerinde büyük liderler de çıkmıştır. Türklerden hiçbir sahaba yoktur. Var bazı milliyetçiler Türklerden sahaba öldüler bu aslı yoktur. Ama Kürtlerden bir sahaba varmış. Anlatabildim. Kürtlerin içinde evet devlet kurulmamış olar için demek ki Allah istememiş bunu. Ama böyük kaidler çıkmış. Böyük kumandanlar çıkmış içlerinde, komutanlar çıkmış. En böyük kumutanları da kimdir? Tarih onu altın suyla yazıyor. Kahva'l-Haddad mı? Kahva kimdir ya? Kahva bizden değil, Farisi'dir. Ama bugün de Kürt milliyetçilerini ile aldatıyorlar. Salahaddin Eyyubi. İslamın nişanesidir. Frangalar atmış denize. Beytül Makdisi Allah'ın üçüncü evini temizlemiştir harcılарın zulmünden. Kimin elinde yetişti? Zengilerin. Zengiler kimdir? Türkler. Bak, Salahaddin demedi benim benim komandanım şeydir. Ee, Türk'tür. Zengiler de, Irak'ta devlet kurdular. Onlar da başka bir devlettir. Nureddin, babası İmadeddin. Onlar da Türk. Ama İslam kimlikini taşıdın? Kürt, Türk, Arap, bu milliyetçilik ne olur? Biter. Onun için Resulullah diyor kokuşmuştur milliyetçilik. Terç edin bunu diyor. Milliyetçilik kokuşmuş yani bir şey bozulsa okar, onu alsan faydalanılmaz sonra. Onun işi bitmiştir. Milliyetçilik pisliktir. İslam milliyetçilikten beridir. Onun için bize ne zaman galip geldiler? İşte şeytanın bu yollarını, irkleri ortaya attılar. İngiliz de kaideyi kurdu. Dağıt efendi olursun. Ferriktesud. Gel dağıt buları ondan sonra. Onun için bir baba on tane evladı varmış. Ölmeden önce on tane ok oh getirin demiş. Hepsine vermiş. Onunu birbirine bağlamışlar. Kırın bunu. Kıramamışlar. Sonra tek tek vermiş. Her şeyi tık diye kırmış. İşte demiş. Ayrılsanız yok olursunuz. para olsanız kimsesiz. İslam ne zaman musulmanlar yakbara yak yumruk hiçbir şey olmamış avalallah olarak. Ama ne zaman ayrılmışlar? Arap milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği o zaman düşman gelmiş, bizim her hareketimizi almış. Allah hepimizi o Türklerden etsin Resulullah'ın müjdesini alan tüşlerden. Onu o o Resulullah'ın yoluyla ve dediğiyle amel edenlerden eylesin bizi. Elhamdülillahi rabbil Alemin.